Ben son zaman meselesini tenkitle şuur halleri, miktarlar ve kemikiyetler olmayıp, şiddetler ve keyf keyfiyetlerdir. Şimdi zaman, ne saniyedir ne dakikadir ne bu zamanı ölçmek için bizim kullandığımız bir takım ölçü, ne 24 saat gibi hani, çetrefi, Bulduk da buna 20, 20 30 demedik, değil mi? Günü veyahut da seneyi niye 12 de 10 ay daha bir şey demedik. bu ne insanların zaman ölçüleri suni olarak da yapılmış şeyler veyahut da göre düzenlenmiş tarifeler. Ancak zaman nedir? Bunu bilemiyoruz. Fakat versiyonuna şöyle diyor bakın, e, Miktarlar, kemiyetler olmayıp ya şiddetler, hayselerin oluşu ve kemiyetler olan hiç yüzüdür. bir keyfiyet var değil, kemiyet var mıydı? E, sayısı, <gülüyor> sayı, sayı nitelik Ço çok çok çokluklar. E, hakiki zaman <gülüyor> mihanişçilerin yani, mekanik de işte makine aksamı falan gibi e, kainatı mekanik olarak görür. Elde tutan, gözle görülebilen bir şekilde tasavvur bilenler için. Saat kadranına icra ettikleri mücerres zaman değil. Yani kabul edilmiş zaman, tecih edilmiş eee bir anlayış değil. Bir anlayış değil. Mücevlet tamamen soyulmuş, soyulmuş hakiki yüzü. Hakiki yüzü. Bir hasenin iç yüzü. Mücere zaman değil, tam tersine olarak her anı farklı oluşlarla beliren, daimi bir değişme durmayan bir oluştur. Onu sabahtan onu anlatıyoruz. Zaman geçiyor, durmuyor ama dediğimiz gibi zamanı anlayamıyoruz, zaman geçiyor. Şimdi bunu e, tayin etmesinde Ahmet Bey'le de çok minak kaşı ettik. Oluşlar var, Bu minak bir kaşığı oldu. Oluşlar, bir zaman içinde mi oluyor? Hayır efendim aynı zamanda oldu hepsi. Aynı zamanda oldu ama yani aynı zamanda olmasın mu ki çok şey bir anda o, o, o, oluyorsa er, er, er, en son en son en başta yapsa o simsiş iş olur bu da bir zaman ama biz onu bu zamana ölçemiyoruz o zaman ölçemiyoruz kaç kere değişti, <gülüyor> kaç gün önce değişti? Tay günler, tay günler, tay günler, iki gün tay günler, ne zaman oldu? Bilemiyorum sonra, orada bir soru. Riyazi zamanı, ha, affedersiniz. Hakiki zaman, mihaniçelerin saat kadranına, yani saatlerde ölçtüğümüz zaman değil, hakiki zaman. Hadi, faatler faat için işte geçen zamandır. Mücerres zaman değil, tam tersine, her anı farklı oluşlarla, farklı tecellilerle denilen daimi bir değişme durmayan bir oluştu. Zaman bu. Hakiki zaman. Yaşanan zaman şuur hallerinin birbirine ardından akışı ve sü sü sü sürekli oluşuyor. Ve değişmesi de ki asıl hakiki zaman budur. Demek ki takvimlerde takvimlerle, saatlerle Dövüştüğümüz zaman, hakiki zaman değil, duran bir zamandır. Asıl zaman, bu duran zaman içerisindeki oluşan hacizatlar. Hasitelerde asıl bilmemiz zaman odur. Evet. Köylerde böyle takviye falan yapmazlar da, e, ya işte falanca amca ya, o zamandan beri geçen zaman işte falan evet. gibi. E, o köyde hal bir e, hastı olmuşa halkı çok uh, alakaya evet. eden hastı olmuştu. Ondan sonra sayıyor, şey şu, şu olduğu zaman bizim kötü etüko oldu da, e, şimdi yakında geldi işte. O zaman söyle üstüne sene, o sene demez o. Öyledir. O zaman ölçüsü odur. Şimdi, efendim, bir şey anlatacağım ama şey, bir şey ben bir köyde. Namaz kaldırırken afiyet gellemiş. Tabii bu köyde bir hasse. İmam gelmedi. Adamcaz artık köyde duramaz olmuş. Köy terk etmiş gitmiş başka başka bir köye imam olmuş orada. Üç üç neyse aradan zaman geçmiş. Ya şu biz eski köyü gidin bakayım ya defa. Köye gitmiş. Yolda öldü falan işte. Az se işte rahmetlik oldu falan diye. Yani. Çok iyi tanediyor bir adam, çocuğunu görteniyor, baban. E işte amca Peki ne zaman Hani amca diyor <gülüyor> burada bir imam varmış ya, gelindiği zaman bana O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ortak ortadaki zaman ölçüsü bu. E, bu bu müsaakaten yani bizim zaman anayışımız da, o köylünün zaman anayışı farklı belirli bir zaman, duran bir zaman. Ama hadisat o değil. O zaman içerisinde köyler kimler geldi, kimler geçti, köye hangi evle yapıldı yeni evle yapıldı, yıkıldı oran. bunlar hakiki zaman. O yapılan iş, yapılan iş. Afaat, amcayı o emamı zaman doğmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor zamanı. Eski erlerimiz zamanı doğdum derler. Eski erlerimiz yani, zamanı doğdum. O, o köyde belirli bir takvim o. Bilmemim yerin işi. Bir de <gülüyor> eski hayır bu kadar da hızlı <gülüyor> değil diye. Mesela birisi öldü değil mi? Kaza oldu öldü, araba çarptı öyle. <gülüyor> falan yani araba çarptığı zaman falan. O zaman kaç kaçsın ne kaç, kaç hayse, neyse neysa o, o zaman bahçe gücü var. Mesela, mesela yılların başlangıcı, bir ilaniye tarihi, kabul ediliyor ve bir taraf hicri, hicri tarihi kabul edilmiştir. Bir zaman başlangıcı, halbuki zamanın, e, fakir zamanın başlangıcını bilemiyorum, ben, tayin edemiyorum ben. Ne zaman başlar, ne zaman biter onu da bilemiyorum. Ama suni bir vasıtayla zaman değerlendiriyoruz. Saat, dakika diyoruz, saat diyoruz, yıl diyor, diyoruz, asır diyoruz. Bilemiyoruz. Yani değerlendiriyoruz. Mevlana'nın yukarıda yazdığı meslevelerin aynen bu e, e, hakikat mevcuttur. Yani Berson'dan e, Hazreti Mevlana'dan zaman bakımından, zaman oradan anlaşıyorlar. Şey Birbirinden farklı değildir. Berson'da burada Hazreti Mevlana'nın fikrinde, hani İslam tasavvufunu orada İslami şarkı, o da kabul etmiş durumda. Mevvâ hizeme sevelen de aynen bu e, hakikat mevcuttur. zaten mutlak zaman ve mekan diye bir mefhum e, tanımaz. Ona göre evet, sonsuzluk vardır. Onlarda bunun için Mevlana'da da onun şuur dediğini ruh tabiri ile ifade ederek şuurun içerisine tevekkül ettiğimiz zaman yani şurun iç yüzüne değindiğimiz zaman, kesafet, ağırlık madde, kesafet ağırlık madde. Mesela şimdi özür ağırlık diyoruz fizikte, bir santimetre küp cismin ağırlığı, kesafeti derlerdi eskiden. Yani o, o, o cisim. Benliğini atarak, cismin kendini atarak tam ruholu verdiğimiz, o ata kattığımız ne kadar? Bu kadar. İnsan beden gidiyor, ruh kalıyor. Artık hür oluşa girmiştizdir. Yani maddeden kurt maddeden kurtulduğumuz an artık ruhu, ruh hayatı başlıyor, fikir hayatı, iş, hayat, iş hayatı, benlik iş hayatının başlıyor. Fakat bu giriş ve ne olur ne de ittihatdır. Ne ne Allah bizim işimize girer ne biz onun içine gireriz Ne de ittihat birleşmek ne de birleşiriz. Bu değil. Allah'ın insan işe girmesi Allah'ın bütün varlığıyla o insan için ruhunun sarmasıdır, sevgidir, açtır. İnsanın da Allah'ın içinde olması aynı şeydi değişmez fenafiler bekabiler mertebeleri bunlardı o zaman sen öyle iş yaparsın senin yaptığın her şey Allah'ın yaptığıdır Allah kendini orada sana gösteriyor hep bunun gibi şeyler o da gene bizim Kuranda o oku seni atmadın ya o, o taşı seni atmadın berat yani Hazreti Peygamber iş öyle Allah işi Allah aşkı sevgi için Allah bütün için girmiş onu iki gösteriyor ki onu onu Allah attırıyor. Allah onu eliyle atıyor onu. Böyle bir şey. Anlatabilmek bilmek de zor bunda. Yani sadece bir, bir fikir vermelim. Aslında bunu kendiniz düşünüp o o o, o esere varmamız lazım. O taş Allah At, attırıyor At öyle değil mi? Atıyorum attım diyorum, Attırdım değil Attım değil Attım. Hür oluşuyor. Fakat bu giriş ne olur ne birbirine geçiş, giriş, ne de birleş, itiattır. Böyle bir şey diyor yok. Ve burada ne zaman ne de mekan kalır. O, o birleş o, o anda artık e, zaman da mevzuluyor. Bayez değil, mekan da yok. O, zaten tasavvufda zaman diye bir şey de yoktur. Bu aynıdır. Bu ne kadar çok davranmış, bu son Sayfa var. var mı anlaşılıyor yani bir şey akılda bir şey kalmasın çünkü ileride bize bunlar çok lazım olacak. Zaten veriyorum işte ya bunlar alın. Şimdi gelelim saat kaç oldu namaz yani, var Bir de Cemal daha, daha bir saat. On beşten her şey. Ah daha Şimdi gelelim ders tonu, bakın ya saatleri farklı değil mi? <gülüyor> Ayrıca. Hadi öbür saate sürmek ya. var, var geçti bile. Şimdi girelim Berson'un şuur ve ruh hallerinin esası olan hafıza baksına. Şuur ve ruh hallerinin esası olan hafıza. Saklamak. Hıpset. Person madde ve hafıza eserinde ruhun bedenle olan münasebetlerini ararız. Bu bir kitaptır. E, ruh ve madde ve bu Bulursan alın onu da okumak mesele. Evvelden beri bütün filozoflar ruh ile beden arasında bir muvazilik, paralellik. Muvazilik paralel demektir. Muvazilik olduğunu iddiasında ilerliyor. Yani ne madde beraber olduğu zaman bir şey işler yapıyor falan filan. İdredin. Ben son bunları reddederek ruhun bedeni aşıp taştığını, daha evede gördük. Taştığını ve maddeyi aştığını söyledi. Birinci sayfada. Aşıp taştığını ve ileri söyleyen psikofizyoloji ruh ve insan işi. Psikofizyoloji yani yani bunlar dersi ret de ruhun bedeni aşık taşıyene ve ileri e, e, süren psikofizyoloji ve psikofizik yani ruh ve madde ruh ve insan fizyo insan fizyolojisine nazaren doğru olmadığı iddia etti. Şöyle ki ders sona göre madde ile ruh münasebeti hafıza ile dimağ münasebeti gibidir. Bakın şimdi hafıza dinanın, dimağın farklarına. Hafıza nedir? Hissederek hissedilen, bilinen, görünen, işitilen, konuşulan, sözleri duyular, okutulan sözleri ezberlenen yazıları, zaten vereceğim çok yazmaya gerek yok, kitapları zihinde saklayan hafıza, hani şey, sayılarda hafıza var ya, bilgiyi saklayan, insanın hafızası geçirdiği hayatı, madde hayatı bir yerde saklıyor. Hafıza bu. Aklın büyük bir köşesinde, bizim beyin dediğimiz o karma karşı sistemin bir yerde saklıyor hafız arasyonu. Saklayan hıfz eten, hıfz etmek saklamak. Hafız buradan geliyor. kökü de budur, hıfz. Saklayan hassas, hassas kudret gibi şeylerdir. Ee, şimdi hafıza bu, demek ki dış duyuları beynin köşesinde saklayan bir merkez. Dima. Bir de da bahsedeyim. Bu da beynin iç yüzü, kendisi. Dima. Bir. Akım, şuur. Bu psikoloji şeyler, karmakonşik, psikolog olmak biraz zor. Zaten psikolog da eski engelli. Tebrik doktoru Hedefse zordur, Allah korusun. Şimdi o, o, o bilgilere göre bunu tekrar alalım. Ben son madde ve hafıza eserinde, ruhun bedenle olan münasebet anlaştırdı. Neyse, evvelden beri bilen filozoflar, ruh ile beden arasındaki bir muazelik, bir paralellik, bir benzerlik ol ihtiyacının eden versiyon bunları reddederek ruhun beden hareket açtığını bedeni, hareketi, aştığını, bedeni ruh, ruh ruh ruh hareketlerinin bedeni hareketleri açtığını e, hareket de tam değil, farenteridir. açan ileri söyleyen fiziko ve fiziko Fiziki hareketleri, insan hareketi, nazirlerinin doğru olmaktadır. Şöyle ki, ben sona göre madde ile ruh münasebetleri hafıza ile dima münasebeti gibidir. İki nevi hafıza vardır. Otomatik veya mühaniki hafıza asıl hafıza. Bir dış algıları alan, saklayan, oku. Şimdi şu sözleri yarın belki hatırlarsınız. Şu vevlam notları hatırlarsınız. Ama bunlar dış dış hafıza. Mühendikası. Bir de asıl ruhi hafıza var. En mühimi de bu. Mühendikası hafıza madde alemiyle Münah'ın sepeti haline aittir. Dış, dış dünyadan bize gelen bilgiler, sözler, laflar, görüşler falan. Görgü de öyle. Sadece söz, laf değil. Gözünle de gördükleri o hafızaya nakledi. Buna temin demeyecekse 40 sene evvel başlarımdan geçirme asanatım. O halse an be an yaşadım. Gözünün önünde, gemi batıyor, ben içindeyim. Görüyorum, görüyorum. Gözün önünde şimdi. Bu da münefizlik açıcı. Ha, mihanike hafıza madde alemiyle münasebet haline aitleri. İkinci hafıza da hayal ve hatıralardır. Ta çocukken, dedenden bir popona bir tokat o, o şey hatır nedir? Kaç sene geçmiş aradan ama niye dedene ola aşırı alakalı yani, sevgiler, yani o sana büyük bir tesir bir şey İkinci hafıza da hayal hafızalardır. Anlattığım gibi hayal şeyler. Bu iki hafızayı tetik için ver bir takım hafıza hastalıkları üzerini inceleme inceleme yapmış ve görmüş ki Dima dimağ dediğimiz bir hafızanın kendisi değil. Ya onun dayandığı bir yer bir intiba intiba aletidir İntiba oradaki görüşü hatırlama intiba. Evet. Bir şeyin zihinde hisler yoluyla şekillenmesi, onun hatırlanması. Dima bir hastalıkta, dima hastalığında intiba vasıtası bozulduğu için harici alemle münasebetlerimiz kesilir. Dış alimat algıl, algılayamıyoruz. Dış âlemi, mesela şu şey var ya nedir diyor. diye. AIDS meselesi. bu. Artık yeni şey ama insan yaşandıkça eskileri hatırlatıyor, yenileri pek hatırlamaz. Şimdi fakat ilk ilk ilk ilk, ilk, ilk, ilk okulda biz ben elli e, kişi kusmaya Onun sehatı 40 kişi adresleyebilirim. Ama son okuduğu okullarda ya işte çok mühim ar ar aramızda bir kavga bir şey geçmeden kaşar. ha onu, onu hatırladım. Demek ki e, arada bir farklılıklar part var. Dima bir hastalıkta dimai bir hastalıkta intiba vasıtası bozulduğu için harici alemli münasebetimiz kesilir. Fakat böyle olduğu halde ders son o hastalığın hayal ve hatıralarını asıl ruh, ruhu hatıralar, ruhi iman, o ruh, ruhu hafıza, bir manika hafıza var. Baştan teçenlerin alındığı şey, bir de ruhu hafıza Bu artık için hatırlama hafızaları var. Rüyalar, hayal ve hatıralar muhafaza ettiklerini görmüştür. Şu halde asıl tefekkürün membaı bu dinamik hafızadır. Yani sonradan gördüklerimiz var. Bunlar zaman içerisinde dima'nın çalışması değişiyor ama asıl ruhi olan hafıza, dima değişmiyor. O Allah'tan. Bundan şu netice çıkıyor ki dima tefekkür gibi ruhi bir haletin, halet içinde bulunduğumuz halin bize intikali Bundan sonra çıkıyor ki lima tefekkür, düşünce gibi ruhu haletin hiçbir vakit kendisi olamaz. Zaten düşünce ve zeka gibi garî maddi maddi olmayan düşünce de tepelem, zekada maddi de değildir. Manyo şeyler bunlar. Maddi bir varlığın bir maddeden doğması hiç varit değildir. maddi bir varlık. Varlık nedir maddi, gayrimaddi? Maddi olmayan bir varlık nedir? Düşünce. Bunun bir maddeden doğması, bunu beyin genç yapamaz. Muhakkak beyine bir girmesi lazımdır. Ya dış dışı da ruh olarak bunun beyine girmesi lazımdır. Bağılık'ın bir maddeden doğması hiç varet değerli değil. Madde madde, manada manada doğar. Karaciğer'in safra ifrazı gibi imanında fikir ifraz ettiğini düşünmek hatadır. Karaciğer'in ifrazı maddedir. Ama e, beyinden de böyle bir madde ifakat ettiği çıkıyor. Fikret etmek, ömeti çıkartmak demektir. Karaciğer meti ne diyor? Ödü çıkıyor. Yok. Doktor mebili. Karaciğerden bir madde çıkar. Neyse adı. O karaciğerin kendi varlığından çıkArtifactı bir şeydir. Mesela öttü, öt ötkesin, öt öt, öt öt çıkar. Cemter madde kullanır. Bu, bu ama beyinden manevi bir şey, şey, karaciğer gibi bir şey çıkmıyor. Beyin algılıyor. Dış dünyada algılıyor. Ama manevi beyin başka. O, onu sakın, hatırlatıyor. Çünkü maddeden madde hazır olur. Fakat fasıfların başka olan madde ve fikirden maddenin fikri doğruluğunu düşünmek, dediğimiz gibi imkansızdır. Manevi bir şeyden de madde, madde doğmuyor manada mana doğuyor, Allah fikri manadan doğuyor. Değil mi? Düşünce, pipi, düşünce iyi, güzel ayırmak, mukayese etmek, manadan doğuyor. Maddi olarak bir şey yapamıyorsun. Ancak, sonuçları belki maddi oluyor ama, bu iyi bir kötü diyorsun ama, o fikir, manevi olarak doğuyor sende. O sana tesir ediyor, nasil ediyorsun bilemiyorum ki, algılar, sevgiler, bir gün onu bir şeye bir şekilde sokuyor. Nihayetce olarak, bir göre iman bir düşünce, de bir şuur uzundur. İman uzun, saklama konusu İmanın vazifesi bütün bunların realeyle temasta bulunmasına hizmet etmekte ve halün halin, halin zararları intibaka basa olan bir alet olmaktan başka bir şey değildir. Oysa, o sana düşünce haline veriyor, saklıyor, veriyor. Nitekim delilik hallerinde zedelenen düşünce ve hatıralar değil, sadece hale intibak bozulmaktadır. Bir deliye söylüyorsun, delirmeden evvelki iyi İsa diyor, söylüyor şunu, şunu yaptım, bunu yaptım, yap. anlatıyor. Bakın son, son şeyleri bilemiyor. Bundan dolayı diller hatırlarını, hatıralarını pek âlâ muhfaza ediyorlar ve düşüncelerinde hatta delikten, evdeki zekalarından daha üstün fikirler ve haller gösteriyor. Yani, kim deli, kim veli derler ya, kimin deli, kimin veli olduğu gibi, bazen bir deli Birbirleri gibi sana söylüyor söyler, söylüyorlar ve haller gösterirler. Çünkü bunlar da şimdi geçen sen anlattın, bizim bir kani kar, karacak kani karaca mı var, değil mi? gördük ama doğma ama. Şimdi ve onu haline geldi mi? Sen anlatmışlar, bir toplantıya giriyor, giriyor ayaklarını çıkartıyor. Ayakkabı çıkartıyor. Ayakkabı çıkarken <gülüyor> ayakkabı koyduğu yerde deyip gidiyor. Görmeden onu görüyor. Dima onu gösteriyor. Nereye koydun ki ayakkabı diye bir görüyoruz. Diye gidiyor. Biz gözümüz ayakkabıyı görmüyoruz. Başka ayakkabı, ay ayakkabıyı deyip gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir tepik yaptım da bunu. Şişlik mi var ya? Şişli neşey? Şişli neşey? Neşe. On ayak girdim dedim ya dedim dedim. Tebun eder ya yok ben şimdi ayak girdim. yok ya ayak uyuşmuş falan ya yok ya bak bakalım de. aynı dedim Hakkı, aynı ayak dedim aynı ayak mı bizi kıt yerler menbi Ondan şişti bana zaten. <gülüyor> ya yani, yani bu bu bu bu bu, bu, bu, bu büyük yiyor <gülüyor> sen gidiyorma kahvaltı hakkında hakikaten gidiyorma. Bak kuzulan da. Ha dedi. Gelim abi dedi. Çok <Gülüyor> dedim. Kapak diye yaparsan geçiremem ya kapamı. Ben lan ne kapadım gitmiştim. Git ya. Hadi hadi markete. Ya şimdi çene aç orada hadi hadi. Seni tirende bak biz elbise giymişim. Ama aynı elbise? Ankara'dan bindim, köyçükte eşe İzmit'e ineceğim. <Gülüyor> Sabah erken yani Lerma'da sörmüş, yattığımız yerde taktım yeni bir ay adam da gelip görürsün ebisiyle Ne takmış ebisiye? Bağcakaranlık, giydim, geldim Baktım, koptu bir saatte Tireyle gittim, tireyle gittim Giydim, geldim, ama dedim, herhalde dedim Anam pek bir şey durmadım, giydim, geldim Saat on gibi bir telefon geldi. E, Kadir Bey, ben... Ya siz siz benim elbiseyi giymişsiniz. <gülüyor> Bakayım dedim. Ama hakikaten elbise benim değil. İçerisine attım, benim yüzünden kalan adamım. Tamam dedim, ben gelip alayım dedi adam. Yok dedim, siz gelmeyin. Benim suç verenler çünkü. Adam ya... Da... Karagöl'deki bina var ya, vergi dairesindeymiş. <gülüyor> bir, bir, bir amir. Yok dedim, siz gelmeyin, ben geleyim dedim. Çoluklar çıtırıyor, çoluklar e var. Şu gözü açıp bakayım, ne yok. Paralar tespit ettik. Oturduğunuz altı yüz ayı. Öğleden sonra çektim gittim. adam Ben dedim. Oluyor yani sabahın, o ok, ok, ok, ok, ok, karını kim görecek falan. Adam da değilmiş yani. Döneyim şu da, de, dedim, bunu yok diyorum, ne ne, ne ne gereğe var dedi falan. Ben hiç onun zavutu yapana baktım aldım için. Bir de adam çayını içecek, <gülüyor> <gülüyor> çırptık, geldik. Yani, e, şimdi üç gelen şeyler insan yaptırabilir. Yani. zekanın daha üstün fikir hale gösteriyor, yalnız noktanlıklara riyatide intifak edilmemelidir. Görüyor ki Bersoğan maddeci filozofların nihayet tabi ilimlerle yıza etmen kaptıkları idrak meselesini tamamen ruhi bulmak ve <gülüyor> hüviyetimizde bütün başka ve hiçbir vasıfla tavsit edilemeyecek olan manevi ve asli bir varlık kabul etmektedir. Bunda bizim dinimizde öyle kabul eder. Hadi memleket tabii o da kabul eder. Esasen stupiğinin görüşü de böyledir. Bizim muhtesem da görüşü böyledir. Onların hakka yakın diye tafsir ettikleri hasti ve keşfi bildiği eşyayı dışından diye içinden kavramalarıdır. Şimdi, biliyorsun, aynayla, hastalıyorken, e, e, fakirliyorken o olmak, o olmak. E. O mutasavvuklar, onu a, aya sabitedeki hallerine göre değerlendirirler. Bizler de dış, dış görünüşe göre değerlendiririz. Halsi aslında dış görünüş değil, iç görünüştür, bilmem var. O, o benim içinde, Her şeyin içinde, e, Manevi akıl, aklın akıl dediğimiz şey, içmiş akıl dediğimiz şey o. Bu da savuklar baktığımız e, bana bakmazlar. Benim ayetli sahibi dedi ki halime bakarlar. Ücret halime bakarlar. Halise, dışarıda, iç, iç, içeriden kalacak. Bu, bu mevzu uzun. Daha sonra diğer, diğer filozofların şeyleri var. Onları da göreceğiz. Bunlar yani, ne lüzumu var anlatma demeyin. Çünkü e, bütünü o, bütünüyle yapalım bunları. Almamız lazım. Düşünmemiz lazım. Bir, bir haliseyi e, iç ve dış haliyle görmeniz lazım. Bunlar tasavukta bilinmesi lazım, gelen işgeli. Hani bizler için öğrenilmesi, aslında bir, miktar, bir tasavuk bunları bilmez, ona, Allah onu, ona vermişçe öyle gider. Karinin ayakkabısına hiç bakmadan bu bilmesi gibi biz gördüğümüz adı yapamadık. Yani bunun gibi bütün bunların tasavukta bilinmesi lazım, bizlerin bilmesi lazım bilirsek yolumuzu daha iyi anladık. Maddi görüşmüz manevi görüş arasındaki e, ruhi güyaların ne demek istediğini gayet iyi anlarız. Bilmemiz lazım. E, Bu kadar çok anlaştırma yer şey var mı? Dedeciğim, cisimler, cismani şeylerde ve nebatta da hafıza ve dima oluyor mu? Göre. Şimdi mis hayvan tanıyorlar. Süpürgeye saygın tanır. Öyle yani onun kokusundan ama zaten iç iç şehirde ata, otottan tanıyor. Ev evli diye biliyor hayvan. Bir de bu herhalde teşekkür ediyor. Bu bir deneyim e, yani etmişler. Sepete koymuşlar tepeye. Bir de kedibide. Daha orada öyle düşünce köpek bir mi test eder ya ezilmiş bizim kedimiz var Ankara'da. Bağımız vardı. Çok hassas bir kedimiz. Nasıl bir kedi olduğunu hala anlayamamış kedimiz. Biraz eşitliğin zaman küserdi Doğu bağa giderdi. Avı gelirdi, kere kere. bağda avı derdi, kedi. Bağdayken biraz güzel ona eşit, şehirde gibi giderdi. Altı körü mü? bir, bir çay var, dere var bir Bak tabi ciltjetlerimiz de onlar gece eve giderdi. Bakarsın babam akşam sebeye işte, koymuş getiriyor. Yani onlarda başka bir şey her yani, evet, onda bir şey var ama her, hepsinde olmayabilir. Çiçeklerde de kendimizim bitkilerde çiçeklerde. Yani onları sevdiğimizden hani cevap veren şeyler. Evet o da olarak... var. Ona hasta artık bilemiyorum nasıl şeylerde. Mesela severek büyüttüğüm bir çiçek daha başka da daha güzel canlı olabiliyor. Ee, Çiçek, kolaça davrandığı zaman en güzel şeyi ver e, gülbeği olan ver. Çiçek gülüyor. O, o şeyden alıyor. Gün döndü denen o ağaç çiçekleri var dedeciğim. Işığa doğru dönüyorlar mesela. Bir doğru dönüyorlar, kendilerini çeviriyorlar. Evet. O belki fiziki de var. Evet. Bu tamamen mesela kedi tepeklere de davranışı. Mesela bir hayvanların birbirlerine karşı olan anlamak için bütün hayvanları bir kapese, durumlarına göre çifte çifte koymuşlar. Bütün hayvanları hırgür etmiş çapalarından sonra yine bağırmışlar. Yani bağırmışlar, gitmiş öyle hayatta değil mi? Ama yılan, yani bir ayda koyduk zaman hiçbir hayvan yılanla bir ara gelmemiş. Yılan burada, kedi orada, kuş orada, böyle aydır. ruhi hafızamızydı. O dediğimiz şey, e, hani doğmadan önce de yarışırken ki hafızamız mı acaba? Hani orada yaşadık ya da nasıl diyeyim işte gördüğümüz rüyalar yaşadığımız şeyler, oradan gelen hatırladığımız bazı anlar, hani oradan gelen bir hafız. Şimdi ne var? Şimdi ya, şimdi televizyonda ya. mesela Eşim görüyoruz ya hani bir, şey yani. bir şeyi yeri aa, gittiğimiz zaman evet. ben bunu görmüştüm görüyorum televizyondan görüyoruz. Ya da coğrafya kitabından tarih kitabından görebiliriz ondan. Ama hiç hiç hiç görmediğimiz yeri gör, görmüştüm. Görmüşüm. göstermedi. Ders kitaplarından da görmedik o nereden geldi? İşte insani ruhun insani ruhun bedenden ayrılıp çıkıp gezmesi. Ya yani, o havuzda diye o o ruhun dimanı o şey gelişiyor. O gördüğü yere ilerleşe. Biz onu görmüş gibi zannediyoruz. Aslında gitmedik, görmedik görmedi. O o insani olan bütün hakparsa onu hesap ediyor. Biz onu görmüş gibi oluyor. Dönüşün başta gelmiş diye böyle şey. Şimdi televizyonda görsen belki gördün falan ama eski televizyonda yoktu. Fotoğraf herkes çekmezdi. Bir iş bir iş gidiyorsun. Ah bir gün gördüm burası diyoruz. Hakikaten bir günlerdir gülüyorsun. Gördüğün yerler. E, hatırlıyorsun. Bu senin insani ruhunun bir insanda hayvaniyi ruhu var. Yani sen canını tutan bu hayvaniyi hayvanlık tarafındasın. Bir de seni sen yapan, insan yapan bir ruh var. Sonra döndürüyor. O ruh çıkıp döziyor ama sen canlısın gene. fiziksel canlısın. ama İnsan ruh çıkıp döziyor. Oğlunun gezdiği yerleri, gördüğün şeyleri fotoğraf makinesi gibi, selama gibi çekiyor kendileri, azap veriyor. Ssssssss. O seni havla saklı kalıyor. Oralara gittiğin zaman, bir şekilde ben görmüştüm bunları da sana. Tabii ki sen görmedin, orada sen görmedin, senin insani ruhun gitti, onu işte o manevi hafızaya zapt etti. Oradaki manevi hafıza burada sana madde olarak rahatsız Yani yaratıldığımızda da, ruhumuz yaratıldığında da aslında biliyoruz ama bu dünyada da hatırlamıyoruz. Hafızamız da var aslında, yaratıldığımız andan itibaren. Var. Orada işte yaptığımız geçiyor her şeyler değil mi? Hepsi bayağı sürmüş. Yani 10 dakika intensitimeter sürel oluyor. Hı hı. 10 saniye falan 15 saniye süreceği ama bütün böyle yani oradan itibaren başlıyor aslında. Veriyor zaten. O sana insanofen veriyor. Yani Tutunma. Şöyle ben şundan da şöyle o hani insanlar bunu bilmiyor. Psikiyatride karıştı diyorlar. Diyor. Tabii ki psikiyatride ötesinde başka bir ruhu hayat var. Gerson'un bizi hafifin evreninde anlatmak istediği var. siz anlatırken şöyle bir şey düşündüm ben şimdi. Zamandan da bahsediyorduk işte su molekülleri sürekli değişiyor. Her an yeni bir oluş içinde her şey. Sonra bu düşünceyle şeyi birleştirdiğimde hafızayı birleştirdiğimde şöyle bir düşünce geldi aklıma. Mesela biz yeri öpüyoruz namazdan sonra. Her an o yer aslında hep aynı yer değil, atomlar, atomlar sürekli bir oluşum içinde sürekli tabidir, değişiyor. Tabidir, tabidir. Onun an, hafızasına sen, da, neler oluyor da, bizim o şükrümüz o zaman bu şekilde bir düşünce geldi. O hafızasına, o cismin hafızasına mı geçiyor? O aldığın, o bir hal, neyse o an, ne varsa hepsi, o senin manevi hafızına nakçe edilir? edilir. Manevi hafızı. O da sana o ağaçta nakçe Sesler, ışın, o da ışınlar da aynı şey geliyor. Bir şey var, o da ne diyor? Yeni bir ilim burada. Yediğin ilim değil de. Kuant. Kuant. Puan. E, Martin'in ışınlar halinde, manyetik dalgalar üzerine bin mesleten Radyoda sesin ses frekanslarının e, ona taşıyıcı dalga üzerine binmesidir. Şuradan evet. esasıdır. Buradaki hafızada öyle. Bize bu hafıza öyle bir şey ki hiç e, engel tanımıyor. Yedi kat yerin dibine gülüyor. En uzak yerlerde gidiyor. Gülüyorsun. Engel yok. E, Naturistinize hızı var biliyorsunuz kutun güzel kutunun buzların altına giriyor diyor kaş o buzların en altına giriyor oradan New York'a belli saatlerde şey alıyor e, alimler New, York, New York'taki alimlerle Amerikan bir şehir New York'ta oradaki alimler şey düşün, düşünüyorlar tıpkı bilirlerini düşünüyorlar ve ne düşündüklerini yazıyorlar oradan aldıkları mesajlar getiriyorlar deniz döndüğü zaman üstüne karşı aynı çıkıyor. Bu da çünkü insanın içinde bildiğimizden daha başka güç var. O. Ama bunu tabi akıl ertemek zor. Herkes akıl gerçek bilmiyorsunlar. Değiller. Bireyce ben de Başka bir ben daha var yani benim bilmediğim, benim asıl asıl ruhum, şuurum olan asıl ben var içeride. Benim şimdi görece, aslında başka bir görmüş beni ben yapan bir şey daha var içimde. içinde. Sevanten anlatmaya çalışırken şey o. Ve bunu e, bazı insanlar işte gerek Müslüman olsun, gerek başka diniymiyorsun olsun bir hayat. O Müslümanlar, hava Fristiyalleri dermit yapmıyor, puta tapmıyor, haça tapmıyor. Ama Hazreti İsa'nın ee, çağrını, onun hatırası. Ya şimdi İslam Tanrı okuyoruz. Kabe'de bir sürü put varmış. Üçerden peşinden put varmış. Onlar da biliyorlar ki o putlar Tanrı değil. Biliyorlar ama hafızayı yaşattıkları bir Tanrı var. O Tanrı'nın sembolleri. Yoksa insan aptal değil, bir taşıtabacak kadar. Öyle ki bundan binlercesine evet insanlar da, işte şairler var, edipçiler var, şu işte da öyle yani. Koca Kur'an imiş, onların diliymiş. O Kur'an amicia insanlar aptal değil. Yaşadıkları zihnlerini yaşadıkları işte bir bereket tanrısı, yağmur tanrısı, memnunat tanrısı, hepsine bir sembol uydurmuşlar. Onların işte ona, ona tapınıyorlar. Hmm. Yoksa onlarda bir taşta, ondan bir medyet bulacaklar. Hakkı insan değiller onlarda. Memeket idare ediyorlar. Para. Harp yapıyorlar. Şimdi şey değil. O, bunun içinden seçim, Allah'ın seçtiği bir tekniğe insanlar var. İşin hakkında var. İşin Daha ileri derslerde... Işte birkaç ay olur, bilmiyorum. Bu, bu mevzu bitince sürecek bana söyleyeyim size. Hepsi altmışlar sayıp, altmış yedi sayıp var. Üç değil mi? okumadık, Şimdi 20'den başladık. 12 sayfa sayıp Yine ne kaldı işte atmıştı, oturuyor, oturuyor. Otur, Yersinler de 300 seybok uzak. Ancak çünkü her, her piyadokun yürüşi ayrı ayrı. Hepsi keşik etmek lazım. Hepsi de mevran demiş. Hepsi olmaz. Yani bunlar da boş insanlar değiller. Yine işte ne başka? O ne, o ne, o ne ben karışmam. Yine işte öyle böyle ama hepsinin bir Allah fikri var. Mesela bir tanrı fikri var, duaları var, bilmiyorum gören var mı? <gülüyor> katolikler dua etmeden oturmazlar, katolikler. Sokakta biz yeriz, ben lokantada dua etmem, etmiyorum Ama o, o der, o dua ediyor, yemekte yemek, yemek evvelden yeri, yemekten sonra ediyor yani... Şükür ediyor mesela. Şükür hamletmiyor, şükür tabii, tabii. onlar da boş insan değil mutlaka. 17-15 Daha dediği gireceğiz. İslamiyet'te birkaç bir sene evvel ne vardı bunlar, bunlar. Bunlar da herhalde Peygamber geldi ki sadece peygamberle bize Kur'an'da bahsedilen miktarda değil. Pek çok Peygamber geldi. Pek şey, çok peygamber geldi, acaba bugün onların fikirlerini okuyoruz ama, e, acaba e, hakiki fikirlerini mi okuyoruz, onu da bilmiyoruz. Bu düğümüşlerdir aklına, şimdiyle okunan şimdi, bugün oku, yarın bir gazeteciye beyanet verirsen, gazeteci, gazeteci, gazeteci senin söylediğin aksineci şey, yıldır, aradan binlerce yıl geçmiş insanların menfaatlerine göre değiştirilmiyorlar. Neden? Ki, kitap, Allah'ın kitapları da bile birini değiştirmişler. Tevrat değişmiş, İncil değişmiş, Zebur değişmiş. Allah'ın bunlar, kitapları. Onlar değişmiş. Haydi o, o peygamber Confucius peygamber miydi acaba? O 1300, 1400 ama 1314 peki arasında mıydı acaba? Peki, bizim şamanlar işte, okuyorsun şamanları Bunlar da bir şey yaptılar. onu Allah'a alabiliyormuş Allah'a gülüyordu Ama işte, bunlar yazılı olduğu için yani zaman uzakı da gelmiştik. Kitapları da kitapları var. Zaman uzakı bunlar gelmiş. Hatta, hatta, az önce o günkü Şimdi mesleği açıyorsun. Şimdi bak, kaç tane mesleği var? Oh. Bende beş tane, alt tane mesleği var. Hepsinde kelime e, gelse farklı. Ben o an aldım geldim. Istedim. Öbür ben anlamadım, siz de siz anlasanız. Anlatamayacağım. Aldım geldim yanıma. Ancak o Bunların gene de e, şunları doğru doğru kabul edeceğiz artık bize diyebilirim ama. Yani e, hakikat bizim içindedir, onların aklı fikri yerinde olan insanların içinde bir de iş var. Hakikat aynı. Bunları görebilmekle sesleniyoruz. Bu arada bir başka şey kafamı karıştırıyor. Bu hafıza ve dimakla ilgili değil de bir önceki zaman kavramıyla ilgili. Şimdi e, Allah hadiseler ve oluşlarla e, halk ediyor ya her an e, hepimize bir takım şeyler yani kainat ayakta duruyor ya onun halk etmesiyle her an. Şimdi kullarda biz de Allah'ı seven kullar olarak ona her an hani e, kendi çabamız ve gayretimizle ibadet edip hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya da dedecim. Hani nasip ve zaman kavramı birbiriyle bu noktada alakalı mı? Şimdi hani Allah istediği zaman bir şeylere, bizi bir şeylere hani evet bu bunu hak etti. Böyle söylemez de hani nasip oluyor diye tabir ediyoruz ya bizleri. Şimdi buradaki zaman kavramı şu. Zaman e, duran bir şey, duran bir şey değil. Duran bir şey, statik bir şey, statik. Mesela bir evin temelleri, inşaatı, dedi kadınlara göre yapılır. Sağlam, zeminin sağlamlığı, betonun falan, statik, Hı. sabit değerlere göre yapılır. Bu, o. Şimdi buradaki zaman, duran, akmayan bir şey değil. Duran bir şey. Duran bir şey Bak ilk zaman